ve bazı noktalara değindi. Onları şerh etmiştik. Mesela demiştik ki: "Vela yuqas bi halqihi subhanahu ve taala." Allah Teala hayırdır ne güzel söylerken. "Ki vela yuqas bi halqihi." ki müellif rahimehullah Allah Teala hiçbir noktada, hiçbir konuda mahlukat ile ne yapılmaz? <gülüyor> <gülüyor> kıyas edilmez. Bunu biz nasıl açıklamıştık? Bir tane yani, bunu kimlere cevap olsun diye Şeyhülislamın işte, teyinle söylemişti. Ne yapıyorlar? Bir tanesi bir tanesi de, yani bir tane de. yok daha geniş manada, daha geniş manada söylemiştik. Bunu, yani, demişti ki, ehli sünnet ve cemaatin dışındaki gruplar Allah'ın özellikle isim ve sıfatları konusunda. Özellikle özellikle Allah'ın sıfatları konusunda şunu diyorlar: Akıllarımızın kabul edip ispat ettiğini ne yaparız? Kabul, kabul ederiz. Akıllarımızın anlamadığı, algılamadığı, ispat etmediklerinde ne yaparız? İntihar ederiz. diyor ki mesela aklımız Allah Teala'nın hay olduğunu yani diri olduğunu ne yapıyor? Alıyor. Alıyor. O zaman biz diyorlar ki Allah'ın hay, diri olma sıfatını ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Ama aklımız Allah Teala'nın Gülmesi sıfatını ne yapmıyor? Almış. Almıyor. Çünkü aklımıza gülmekten ince dudak geliyor, diş geliyor, damza geliyor, yanaklar geliyor gibi. İnsan şüpheyle, şüpheyle ne yapıyorlar yaklaşarak? Allah'ın gülmesini neye kıyas ediyorlar? İnsanın gülmesine kıyas ederek. Yani ne yapıyorlar? Önce teşfi teş teş te teş yapıyorlar. Sonra da Neden? tatil yapıyorlar. Hı -hı. Önce teşbih, sonra ta'til yapıyorlar, tamam? Onun için biz ne demiştik? sen derslerde, her muattil müşebbihdir ama her müşebbih muattil değildir. Her müşebbih ilk başına yapmak zorunda. Her muattil önce ne yapmak zorunda? Yani bu attık önce teşkil etmek zorunda ki ne yapacağım onu? İptal ediyoruz. Tamam. Biz bunu ne yaptık? Şeyhülislam'ın dediğinin bu sözünün yani cevabının kimlere gittiğini açıkladık. Yani dediği zaman mahlukattan kimseye kıyas edilmez sözünle Şeyhülislam kimleri kastediyor? Ehli sünnetin dışındaki o sapık fırkaları. O sapık fırkalar ki ne yapıyorlar? Akıllarının ispat ettiğini kabul edip intihar ettiğini diyorlar. Sonra diyor ki sonra dedik ki arkadaşlar ee, allah vehu subhanahu hu kad fi ma ve Allah taala kendisini vasfettiği ve isimlendirdiği isim ve sıfatlarda izlemiş izlemiş olduğu metot nedir? Nefi ve ispat. Nefi ve ispat. Yani bazı ayetlerde kendinden bazı eksik sıfatlarını ne alıyor? Nefiy ediyor. Nef Bazı ayetlerde kemal olan, kendisi adına mükemmellik ifade eden, tamlık ifade eden, kemal ifade eden isimleri ne yapıyor Allah-u Teala? İspat ediyor. Buradaki kural söylemiştik. Ehl-i Sünnet'in kuralı neydi arkadaşlar? Kim söyleyecek? El evet, Ehl-i Sünnet'in kuralı nedir? İsim ve sıfatlarda nef bir nefi geldi. Allah-u Teala kendinden bir şey nefiyetti. Burada takılmamız <gülüyor> gereken sütte evet, olanı kemal kemalini ispat edeceğiz. Zıttı olanın kemal. kemalinin ispat Allah Teala diyor ki Lamallahu zalimin, allahu, Allah zulmetmez diyor kullarına. Allah kendinden burada neyi etti, neyi nehyetti, ne inkar etti? Zulmü zalim olmayı. Biz burada elest olarak Allah zalim değildir mi diyeceğiz? Bizim metodumuz mu? Yoksa zulmün tersi olan kemal adil olmak, adaletin çamili, en mükemmeline sahip bir adalet. Yani de sadece Allah Teala'dan zalim olma, zalim olmama sıfatını ne yapmıyoruz, ne nefret. etmiyoruz? Çünkü tek başına nefi, mücerverek bir nefi hiçbir zaman bir kişi hakkında ne değildir, övgü değildir. Çünkü bir insan kendinden zulmü, acziyetinden dolayı ne yapabilir? Nefilebilir. Çünkü falan filan kimseye zararı dokunmaz. Dediğin zaman bu onun adaletli, güçlü, kuvvetli olduğundan dolayı mıdır yoksa zaten gücü yetmiyordur, kısırıktır, Kimseye dokunmaz. Ondan dolayı tek başına nefi tek başına Allah-u Teala'nın itibatlarıyla nefi, onu inkar etmek hiçbir zaman neyi ifade etmez? Kemal. Yani onun hakkındaki mükemmelliğini yapmaz. ifade etmek. Bu şimdi böyle oluyor ki. Yani falan çalmaz. Ama belki neden çalmıyordur? Korkudan. kendine ele vereceğinden, Yüzü kızaracağından dolayı. Bir insanın hakkında falan hafızlılık yapmaz demek. Onun için ne değildir? Övgü değildir. Övgü nedir? Fulân çok isfetlidir. İspetin en kralı ondadır. Dediği zaman ne olmuş olur? Onu ölmüş oluruz. Mahlukatta böyleyken allah Teala hakkında da ne diyeceğiz arkadaşlar? Allah-u kendinden nefret bir sıfat varsa biz onun nefret ettiğiyle yesinleyip onun aksi olan kemal sıfatını ne yapacağız? İspat edeceğiz. Anladın mı ne arkadaşlar? İspatlara ne yapıyoruz arkadaşlar? allah Teala'nın ispat ettiklerini ne yapıyoruz? Bahri. Nasıl ispat ediyoruz? Teşbih, e, tahrif etmeden, taatil etmeden, etmeden, etmeden, etmeden, teşbih etmeden, teşbih etmeden, tamam mı arkadaşlar. Evet. Sonra Şeyhülislamimizem dedi ki, ve bakalı birazcık cümle açılıyor. Diyor ki, burada Şeyhülislamimizem diyor ki. İşte Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olan İhlas Sûresi de bundandır. Yani bu baktandır. Bununla ilgilidir. Neyle ilgilidir? Yani neyi kastediyor orada arkadaşlar? demek ki ya Allah'a imandan bir tanesi de kendisini vasfettiklerini ne yapmak? Tahrifsiz, tegifsiz, temsilsiz, teşbihsiz, tahsilsiz. Kabul etmek, iman etmek. Ya o cümleyi kastediyor ya da Allah Teala kendine kendi adına ispat etmiş olduğu sıfatlarda iki yol izlemiştir. Nefi ve ispat. İşte bu nefi ve ispata giren bir surede nedir? İhlas Suresi. Yani şeyh Hulusi'mizin tefsirinden sözünü bu iki şekilde de yaparız buradaki anlayabiliriz. Diyor fakat takala fi cümle bu cümle bu Bu konuya girer. Şu söyleyeceğimiz ihlas Suresi de bununla ilgilidir dendiğinde şeyh Hüseyin böyle dediğinde neyle ilgilidir diye sorulsa, neyi kast ediyor diye sorulsa şeyh olursa burada ne yapabilir? İki şeyde kastedebilir. kastedebilir. Birinci sene olabilir. Allah'a iman edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin sünnetinde kendisine vasfedtiği isim ve sıfatlara tekziksiz, tahrisiz, teşbihsiz ve ta'tilsiz yapmak iman etmek olduğunu da kastetmiş olabilir bununla. O yukarıdaki paragraf Yalnız bununla şunu da kastetmiş olabilir. allah Teala kendisini vasfacarken, kendisine sıfatlar ispat ederken, nefi ve ispat yolunu yapmıştır? Evet. Beraber kullanmıştır. Bunu da kastedebilir. O zaman diyoruz ki, işte Allah-u Teala suret, e, ihlas suresinde Kur'an'ın üçte bir olan surede allah Teala ne yapmıştır? Kendini kendisi hakkında bazı sıfatlar ispat etmiştir. Mesela kul huvallahu ahad ne var orada arkadaşlar? Ahad 100 /100. bir olduğu var. O'nun sıfat? O'nun râfi. bir olduğu bir sıfat. Ne diyoruz bizim sıfatlara? Zati sıfat diyoruz. Demek zati sıfat arkadaşlar. Zati sıfat Allah Teala'nın o sıfatlarla ezelden beri muttasıp olduğu ve hiçbir zaman o sıfatın kendisinden ayrılmadığı sıfatlar. Sürekli ondan muttasıp, sürekli o sıfata sahip. Mesela alim bilmek gibi. Allah her zaman nedir? Bilendir. Bilendir. Bazen bilen, bazen bilmeyen değildir. Mesela ne gibi? Hay. Ne olması allah Teala'nın? Diri olması. Mükemmel bir şekilde hiç eksiksiz sıfatlardan münezzeh olarak hay olması, diri olması. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Peki, buna da zasi sıfat diyoruz. allah Teala'nın zasi sıfatları onun zatından hiçbir zaman ne yapmayan? Eksilmeyen, ayrılmayan sıfatlar. Bir de sihirli sıfatlar var. Sihirli sıfatlar ne? allah Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlar. Mesela ne yapmam? Konuşması. gülmesi, gülmesi, gülmesi. Sevmesi. Yaratır tamam mı? Yani. Ondan sonra e, <gülüyor> yaratmasına, yaratması. <gülüyor> yaratma aslında nedir? Bir sıfattır. Ama yaratması o manada nedir? Dilediği zaman Allah <Gülüyor> yaratır. Konuşması gibi yeryüzünün gelen isteği üzerinde. Yer yüzü Bunlardan ne, diyor, ne diyoruz? arkadaşlar? Fiili sıfat. Bunları dilediği zaman ne yapar Yapıyor. O zaman ahad, Allah birdir. Nasıl bir sıfat? Rahati, Rahati bir sıfat. Allahu nedir? samet nedir? neydi arkadaşlar? Hiçbir şeye ihtiyacı hiç, olmayan, hiç, olmayan. hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin Hadi ona, ona ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu, sıfatlarında kemale ermiş, tüm kemal sıfatlara sahip olandır. Yani burada ne var? Hem sıfatlarında mükemmellik, kemale ermişlik, eksiklik içermeyen bütün sıfatlara sahip olma, samet ki bundan sonra gelen ayetin devamı da onu ifade ediyor. Lem yelid ve lem Zira ona yapmamıştır. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır diyor. Ve aynı şekilde doğmak ve doğurulmak da zaten nedir? Esastır. Eksiklik. Neden çünkü ihtiyaç buymayı gerektirir. Fala yakun lahu kuffan, احد onun bir neyde yoktur. Bir eşi benzeri yoktur. Çünkü ve maa vasfafa bihi nefsehu fi a'zam ayetin fi kitabih. Hıstabındaki, Kur'an-ı Kerim'deki en azam, en faziletli, en büyük ayette kendini vasfettikleri de bu vaptandır. Hangi vaptan? Nereye dönüyor bu sözler arkadaşlar? İki yere dönüyor. Nedir o iki yer? Bir, demin açıkladık. Allah'a imandandır. Ney? Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği ve Peygamber sünnetinde onu vasfettikleri isim ve sıfatlara tahrifsiz, tahsilsiz, sevgifsiz ve teşvihsiz iman etmekte kastilebilir. Ya da ilk sayfanın sonunda olan allah Teala kendisinin sıfatlar vasfederken nefi ile ispatlar arasında yapmıştır, birleştirmiştir. Hem sıfatlarının bazı sıfatları vardır yani nefi etmiştir, bazı sıfatları vardır, Sen ispat İşte bu vaptan da şu ayettir. Yani bu, şu, ayette, şu gelecek olan ayet el Kur'an-ı Kerim'in en faziletli sure, en faziletli Ayet. ayeti olan, en yüce ayeti olan, ayetler kürsüde geçen sıfatlar da bu vaptandır. Yani bundandır. Nedir o? Yani kimi sıfatlarını o, o ayette allah Teala kimi sıfatlarını etmiştir, kimi sıfatları da o ayette allah Teala kendisi için ispat etmiştir. Diye kastetmiş olabilir Şeyh-i Allah Yahut Allah'a imandandır diye başlayan cümleyi de katilmiş olur. İkisi de mana itibarıyla hızlılaşır. Aynı. Doğrudur. Aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in üçte 1'i dedik. İhlas suretiydi. Onun neden Kur'an-ı Kerim'in üçte bir olduğunu nasıl açıklamıştık Kadir? E, e, fazilet bakımından 3'te olduğunu açıklamıştık. He, alimler bir ne diyordu? Kur'an-ı Kerim? 3. Evet. Hı -hı. Evet. Bir Allah'ın isim ve sıfatlarından bahseder. Allah'ın isim ve sıfatlarından kendinden, tevhidden bahseder. İki hükümlerden, İki hükümlerden kısalardan, kısalardan. kısalardan bahseder. Bu surayı neden bahsediyor? Sıfat, i̇sim ve sıfatlarından, i̇sim ve sıfatlarının Allah'tan bahsettiği için o üçte birlik olan bölümden evet. bahsediyor. Ondan dolayı Kur'an'ın üçte birliğine değil. Biz dedik ki, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetlerinden nedir? Hı -hı. Daha fazilettir, daha Allah kısmında değerlidir, daha yücelidir. Çünkü biz açıklarken şuna değinmiştik. Dedik ki sözün değeri sarf edilen konuşulan sözün değeri iki itibarla, iki bakımdan ne yapar? Ya yani. Değer kazanır. Birisi Konuşan. konuşana göre değer kazanır. Yani allah Teala'nın konuştuğu bir kelamla insanoğlunun konuştuğu bir kelam ne değildir? Aynı, değil. Aynı değildir. O zaman allah Teala'nın konuştuğu kelam Kur'an-ı Kerim onun üstündeki tüm kelamdan, tüm sözlerden ne diyoruz? Daha üstündür. Aynı şekilde sözün, kelamın kendi arasında daha fazilet kazandığı veya daha az faziletli olduğu bir katakleri var. O da ne? Konu. Allah Teala'nın kendisinden bahsettiği ayetle Ebu Leheb'den bahsettiği ayet arasında ne var? Bir fark var. Allah Teala'nın kendi isim ve sıfatlarından bahsettiği ayet elbette ki Ebu Leheb'den bahsettiği ayetten daha faziletli. Ondan dolayı İhlas sureti de o üç yani Kur'an-ı Kerim'in deyindiği üç ana konuya bakıldığında o konuların Allah'ın kendinden bahsetmesi bakımından ele alındığında diğer bölümlerden daha ne üstün ve faziletli. İşte Kur'an-ı Kerim'de ki ayetlerin en faziletlisi olan Ayetel kursi ki bu sureyi kim gece yapmadan önce okursa sabah kadar onu koruyan bir ne olur? Melek, Melek koruyucu olur. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Ebu Hureyre radıyallahu hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onu zekat mallarını, sadaka mallarını korumak için görevlendiriyor. Yaşlı bir adamın geldiğini görüp o malları çaldığını fark edeceği Ebu Hureyre radıyallahu yakalıyor adamı. Adam acınıyor. Hı. Ebu Hureyre onu acıdığından dolayı bırakıyor. Aleyhissalatü vesselamın yanına gittiğinde Peygamberimiz diyor ki ona, diyor ne yaptı sana gelen adam? Haber veriyor Peygamberin sonuna. O diyor ki yani böyle bir geldi yakaladım gitti. Yarın yine gelecek dikkat et diyor. Ertesi gün yine yakalıyor. Alıyor. Yine acındırıyor kendini. Çoluğunun çocuğundan olduğundan filan. Yine bırakıyor. Üçüncü gün Peygamber e evet. Aleyhisselam yine gelecek. Dikkat et diyor. Üçüncü gün yakalıyor. Onu ne yapmıyor? Şeytanı evet. bırakmıyor. Diyor ki yakaladığı o yaşlı tipinde olan adam ne beni bırakırsan sana bir şey öğreteceğim. O da nedir? Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki onu okursan Sabah kadar sana hiçbir kimse yaklaşamaz. Senin sabah kadar yanında ne olur? Bir evet. koruyucu bir melek olur. Koruyucu olur. Ne kadar diyor? Ayetel Kursi diyor. E bu orayla Radiyallahu Hansan geliyor peygamber Aley Aleyhisselam'a o da anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam da ona ne diyor? Sadaka ke o diyor sana doğru söyledi. Ama diyor o ve huwa kezzub. Ne diyor? Ya Kim yani o? Şeytan. E şeytan. Yani şeytan burada Ayetel kursinin ne yapıyor? bir faziletini Ebû Hureyra adı yaman bildiriyor. Peygamber ha kimisi üç kere okuyor, kimisi bir defa okuyoruz. Sonra bu ayette Allah tanem ne bahsediyor arkadaşlar, kendi sıfatlarından bahsediyor. Ayet şöyle başlıyor biliyorsunuz Allahu la ilahe illa hu alhayul qayyum Allahu la Allahu la Allah Allahu la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tabii bu açıklamasını süreklü uzunca değindik. Yeniden değinmemize gerek yok. Burada ne var? Allah'ın isimlerinden ne var bu ayette? Bir isim var o da ne? Allah ismi. Ve hangi sıfatlar bu ayette? Uluhiyet. Allah'ın ibadete tek başına layık olduğu ne var? Uluhiyet sıfatı var. Huvel Hayyul Kayyum. Nedir o? Evet. Hayır ve Kayyumdur. Hay. Burada da Allah'ın isimlerinden bir isim? Hay. Ne demek Hay? Eksikliğin olmadığı biri. Çünkü birlik hayat herkes de var, her şeyde var. Değil evet. mi? Hatta dağlarda bile var. Mesela Peygamber Aleyhisselatüsselam Uhud da ne diyor? Bizi Uhud bizi sever, sever. Biz de onu sever. Yani Uhud tabii ne var? Hayat var, yaşam biçimi var ama kendine has bir şekilde. Bir gibi yürümüyor, yemek yemiyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? Şiraya gidip gelirken, Peygamberlik geldiğinde, diyor ki, öyle taşlar vardı ki, o taşlar bana ne yapıyordu? Selam veriyordu. Ha yani diri. Bir hayat var onun da. Aynı şekilde sahabeler yeme oturduğunda yemeğin neyini hissediyorlar? Tesbihini. Subhanallah, Allah'ı tesbih etmelerini ne yapıyorlar sahabeler? Bazıları işitiyorlar. Yemekte dahi ne var? Bir hayat var. Tabi o hayatı görebilene. Önemli olan hayat herkeste. Yani Allah'ın tarihinde yarattığı tüm mahlukatta var. Ancak Allah'ın kendi sahip olduğu bu sıfat, hayat sıfatı onun eseri olarak onun izleri olarak ne var? Diğer mahlukatta o Meydana geliyor Allah'ın yaratmasıyla Hayat vermesiyle hayat buluyorlar Ama Allah'ın dışındaki olan o mahlukatın Hayatı nedir? Eksik olan kamil olmayan bir hayat Niye kamil olmayan? Hastalığı var Bir başlangıcı ve bir neyi var? Sonu var bitişi var Her itibarda nedir bu? Eksik olan Ama Yüce Rabbimiz Öyle bir hayat sıfatına sahip ki Ne başlangıcı var Ne de? Sonu var ve ne de o hayata bir ne var, o hayata bir eksiklik var. İşte böyle bir neyimiz var, ibadet ettiğimiz Rabbimiz var. İnsan ibadet ettiği Rabbini böyle kabul eder, bunu kalbinde böyle hatırlar, böyle dua, dua ederse ayrı bir maneviyat, ayrı bir his, ayrı bir duygu ifle olur. Sadece el kayyum nedir? Kayyum. Bu cümlenin iki manası var diyor. Kaimun bi İlk manası bu. Eğer evet, kaimun bi hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Hiçbir şey ihtiyaç duymadan ayakta durur. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan hayatının hayat sahibidir. Hiçbir şeye itacı yoktur yani. İlk manası bu. İkinci manası onun dışındakilerin kendine ihtiyaç duyduğu demek. Allah'ın dışındakilerin, mahlukatın ihtiyaç duyduğu. Yani Allah Teala kendi başına kaim. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama onun içindekiler kendi başına kaim değil. Bilekis onlar Allah'a muhtaç. Evet. Efendim? Evet. Sana sıfatı gibi evet. Aa, burada ne var o? Kayyum. Allah-u Teala'nın hangi ismi var burada? Kayyum. Ve ne sıfatı var? kayyumiye sıfatı. Yani hiçbir şeye ihtiyaç olmaması ve bütün insanların ona ihtiyaç olarak yaşaması. Dünya sonra Allah da şimdi bakın bunlar hep nasıl sıfatlar ispatı sıfatlar Allah Teala bu ayetin başında ne yaptı nefetti neyi nefetti kendinden başka ilahın olmadığını kinds. sonra diyor ki el Hay el Kayyum ne yaptı ispat etti demek ki Şeyhül İslam İlim Teymiye'nin sözü hani bu ayet Kur'an-ı Kerim'in Ali Bakara suresinin ayetler kırısında olan sıfatlar da bu baktan da derken. Sanki daha çok neyi kast ediyor Şeyh burada? İsim sıfatlar konusunda allah Teala nasıl bir kural izlemiştir, kural koymuştur? Nefile? ispat Sanki oraya işaret etmesi daha yakın. Şimdi allah Teala diyor ki, La تَأْخُضُهُ sine Onu ne tutmak? Sine uyuklama, uyku değil. Yani böyle oturuyorsun pekay gibi mesela böyle gözlerinde çık ama ve bedenen burada, becenen burada olup, olup aklen başka bir yerde. vardır e, Mustafa gibi biraz böyle buna uyuklama deniyor çünkü Allah Allah bizdik kayyumdur dedik ya haydır dedik. hay olan yani kamil bir hayata sahip olan o zat o yaratıcı o ilah elbette ki ne olmaz uyuklamaz çünkü naks yok eksiklik yok kamil uyuklama tutmaz ve ne olmaz ve ne olmaz? Uyumaz, uyumaz da. <gülüyor> Aynı şekilde ne yapmaz allah hala Teala? Uyuklamaz ve uyumaz. Bizler beşer. Hayatımız, hayat sıfatımız, bizde olan hayat sıfatımız eksik bir sıfat. Mükemmel, tam bir sıfat olmadığı için bir gün uyumasan, ikinci gün ne yapmak zorundasın? Uyumaz. Bütün işlerin ne yapar? Telefonları kapatırsın, alt üst olur. <gülüyor> Sonra diyor ki لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا Yerdeki ve gökteki her şey Allah'ın yaratmış olduğu her şey nedir? O'nun mülkündedir. O'nun tasarrufundadır. Yani bu ilah öyle bir ilah ki uyku tutmuyor, uyuklama tutmuyor, hay ve kayyum Hiçbir şey ihtiyac yok yarattıkların hepsine olan ihtiyac yok. O onların hepsine kim ait? Sahibi kim? Allah Azze Allah, Allah Celle. Bakın bu sure onun için Kur'an-ı Kerim'in en yüce suresi, ayeti. ayeti. Pardon. Neden? Çünkü içinde bahsettiği konu ne? Allah'ın Allah isim espadarı, Fadde. Evet, Diyor ki La lahu ee, ma fi alamati wa ma fi alab. Diki, ama menzelle diye şefaatindehu illadı izni. Onun katında izni olmadan kim şefaat edebilir? ve onun katında, onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Tamam? Burada ne var? Allah Teala'nın bir kudreti var. Onun katında. Peygamber kuvveti o kadar çok ki kimsenin şefaat etmeye hakkı yok ancak Allah'a Allah izin te evet. ve diğer şart şefaat edilecek kişiden de Allah ne olursa evet. razı olursa işte o zaman ne olabilir evet. <gülüyor> şefaat edebilir. Sonra diyor ki Allah'a ya'lem ma beyne <gülüyor> eydihim ma Allah onların beyni eğdiyim önlerindeki yani gelecekte yapacaklarını ve ma ardlarında yaptıklarını geçmişte yaptıklarını ne yapar? bilir elbette hay olan, kayyum olan kudret sahibi olan yer ve uyumayan uyku tutmayan yer ve gökyüzündeki melekleri tutun mahlukattan insanları tutun, cinleri tutun onların, bütün herkese, her şey sahip olan Allah Teala elbette bilir. nedir? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفُونَ Onların gelecekte yapacaklarını ve geçmişte yaptıklarını ne var, Bilir. Burada hangi sıfat var allah Teala'nın? İlim sıfatı var. Bilme sıfatı var. Burada bir ne var? ispat var. Diyor ki, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Onlar mahlukatı, Allah'ın bilediğinden başka ilmini ne yaparlar? Kuşatamazlar, ilanamazlar, kavrayamazlar. Ancak Allah'ın bildirdikleriyle ne yaparlar? Yetinirler. Allah'ın onlara öğrettikleri kadarıyla ne yaparlar? Bilinler. Onların ilimleri Allah'ın kendisinin yaptığı bildirdikleri sınırlıdır. Onun için ne diyor Hızır Musaya? Ben diyor ki olan bilgi ilimi bilmiyorum. Sen de bende olan ne yapıyorsun? Bilmiyorsun. Sonra Musa'ya denizin ortasından bir su içen kuşu gösteriyor. Diyor ki, benimle senin Allah kısımdaki ilmimiz, Allah'ın bizim ilmimize olan büyüklüğü işte bu kuşun denizden aldığı su miktarı kadardır. Yani Allahu' u Teala'nın ilmini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah-u Teala'nın kudreti, kayyumiyeti, gücü ve ilmi. Biraz sonra ayet gelecek. Hiçbir yaprak düşmesin ki ancak onun ne olmasın? İzli olmasının bilgisi olmasın. Yani bir yaprak düşün, Binlerce yaprak var ağaçta. Onun izli olmadan bir yaprak düşmüyor. allah Teala'nın ilmi bu kadar vasi, bu kadar geniş. Diyor ki وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَقْ Onun kürsüsü yeri ve atmış, yeri ve göğünü atmıştır arkadaşlar. Kuşatmıştır. Kürsüsü nedir Allah Teala'nın kürsüsü? İbn Abbas diyor Allah Teala'nın değil, ayaklarını Makinin. koyduğu yer. Şimdi herkes olacak Allah'ın ayakları. <gülüyor> Herkesin aklına geliyor arkadaşlar. Teşbih geliyor. Bunun için niye? Çünkü akılda problem var, akılda evet. sorun var. Yani Allah Teala'nın şimdi devinden dedik, gidiridir dedik. Kimsenin aklına gelmedi. Benzetme gelmedi. allah Teala'nın iki ayağı değince her gün nakmana geldi. Bilek kemiği olan, damarları olan ayak geldi. Niye? Çünkü burada sorun bize hitap eden ayette Arapçada değil. Çünkü bu bu ayeti bize söyleyen Allah-u Teala astakuhadise ve ahsatuhile ve ahsatuhadise sözlerin en doğrusunu söyleyen, sözlerin en doğru olduğu ve dizilmiş bakımından en iyi bakımından, güzellik bakımından en güzel olan Allah'ın zâlanın sözü. Ve bunu bize aktaran peygamberler sadık olan, doğrudan başka söylemeyen, kalemler tarafından ve Allah tarafından mastuk olan, tasdik olan, onaylanan insanlar. Sözde bir problem yok. Problem nerede arkadaşlar? Biz de çünkü ne yapıyoruz? Hemen teşbihe gidiyor aklımız. Teşbihe gider gitmez de hemen ne yapıyoruz? Tatil. İptal ediyoruz. Onun için kullu muakkel her iptal eden, her intihar eden nedir arkadaşlar? Müşebbiktir. Ne yapıyor hemen? Teşkil sonra tatil ediyor. İşte i̇bn ki, kursu nedir kürsü? Arşın altında bulunan, arşın altında bulunan Allah-u Teala'nın iki ayağını koyduğu yer. İki ayağının koyduğu yer. Nasıl iki ayağı Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keyfisi <gülüyor> bilmiyoruz nasıllığını bilmiyoruz. Aklımıza var olan bir şeyi bir ayağa benzetme gelirsen, insanın hikaye olabilir veya bir dinozor veya büyük bir derin. Bu teşkitten ne gidiyor? Teşkiye gidiyor. Ve aklımızda olmayan hemen aklına insanın böyle değişik, böyle böyle çok acayip böyle bir iki ayak verirse bu neye gidiyor? Keyifet. Keyifete giriyor. İşte allah Teala'nın kürsüsü kürsüsü Yeri ve göğe abi arkadaşlar? <gülüyor> Kuşatıyor. Çok büyük. Peygamber aleyhisselam vesselam'ın rüvayet diyor? Kürsünün diyor yedi kat göğe ve yedi kat yere olan büyüklüğü ne kadardır arkadaşlar? Boş bir araziye atılmış olan boş bir araziye atılmış olan <gülüyor> halkanın o boş arazinin o halka olan büyüklüğü kadar. Yani düşünün, boş bir arazi, çorak, susuz, uçsuz, bucaksız. Oraya yapılmış bir yuvarlak bir halka düşünün. Düşünün, oraya yapılmış. Kürsünün yere, yedi kat gök ve yedi kat yere olan büyüklüğü, o çorak toprağın, o halkaya olan büyüklüğü kadar. Ne kadar? Ondan sonra arş geliyor, Allah'ın arşı. allah Teala'nın arşının büyüklüğü, kürsüye olan büyüklüğüne kadar... Birinci bahsettiğimiz gibi. Çorak toprağın içinde bulunan halkaya olan büyüklüğü kadar. Yani aklımızın artık aklın bittiği dediğimiz, aklın almayacağı dediğimiz bir ne? Konu. Peki bize düşen de burada arkadaşlar? Deminki söylediğimiz gibi yalan konuşmayan, sözleri en güzel olan, Allah-u Teala'nın bize bildirdiği, yalan söylemeyen peygamberlerin bize bildiği, ne yapmak? Tahrif etmeden, takil etmeden, teşrif etmeden, teşrif etmeden ne yapmak? Teslim olmak, kabul etmeye. Diyor ki, وَلَا يَعُدُهُ حُفْزُهُمَا Yani bu yeryüzünün ve gökyüzünün korunması. Çünkü Allah Teala onları ne yapıyor? Koruyor. Ziyade bir ayet Allah Teala diyor ki, Allah yeryüzünü ve gökyüzünü düşmekten, zahir olmaktan ne yapar? Korur, tutar. Şayet bir allah Teala onları diyor tutmasaydı ne oldu onlar? Yani yerle gök çöker gider dedi Bu kadar büyük yer, yedi kat gök ve yedi kat yer var. Yer dünyanın yeri aklınıza gelmesin arkadaşlar. Onun dışında hayır. böyle yani. Hayır, hayır, büyük hayır. bir alem. Gezegen düşünün yani. Dünya var. Şeyler, gezegenler. Galaksiler. Dünya sadece bu galakside şöyle bir nokta kadar bir şey. Bunlar daha küçük yani o evrende. Bunların hıfzı Bunları korumak, ayakta tutmak Allah ne yapmıyor? Doğru gelmiyor. Ağır gelmiyor. Yani bugün insan bir iş yapar. İkinci işine geçtiği zaman ne olur? Ya işte yorulduk. Takip edemiyoruz der. Düşünün. Yedi kat yer. Yedi kat sema. Yedi kat yer. Bunun dışındaki bilmediğimiz Allah sadece Allah'ın bildiği. Bunların içinde olan mahlukat. Düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Gök dört karış yer olmasın ki inna orada bir melek Allah ne yapmış olmasın, seyretmiş olmasın. Dört karış her yerde yüzünde ne var bir melek var. Yani Beytül Ma'mur dediğimiz yerde 70 bin tane melek giriyor. Kıyamete kadar artık oraya sıra onlara gelmiyor bir daha. Bu kadar mahlukatı bizim bilmediğimiz kadar çok ve bunların hepsini koruması, Göre yeri korunması Allah Teala ne yapmıyor arkadaşlar? Son evet, evet. gelmiyor. Burada Allah Teala Allah Teala kendinden neyi nef ediyor? Neyi? La yaudu. gelmez? Evet. Al gelmez. Bunun zıttı nedir arkadaşlar? Biz bunun zıttını da söyleyeceğiz. Allah Teala ne olması? Kadir. Kudret. Başka? Kawi. Kuvvet sahibi. Tabii bunda kemali. Ve ayrıca ne olması? İlim sahibi olması. Bunları koruyorsa şey yoksa hepsinden ne oldu? Bilecek. Bakın arkadaşlar işte Allah'ın isim ve sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, ayetleri okuduğumuz zaman böyle ne yapmamız lazım? Evet. Okumamız, böyle düşünmemiz lazım. Diyor ki allah Teala nedir? Ali Demek Ali Üstün ve yüksekte Uluv, ne demek Uluv arkadaşlar? Uluv Allah-u Teala'nın allah Teala zatı Uluv'dadır Ne demek zatı Uluv'dadır? Arşının üstündedir yani zatı, bizimle burada zatı itibariyle ve zat olarak dünyada yarattıklarının içinde iç içe değildir. Zatı nerededir allah Teala'nın? Arşının Arşın üzerinde. Bu bakımdan Ali dendiği zaman allah Ali'dir. Teala'dır. Üstündür dendiği zaman ilk gelecek nedir önce bilmemiz gereken? allah Teala'nın ne olması? Arşının üstünde olması. Daha sonra ne bakımdan üstün olması allah Teala'nın? İlk bakımdan, zatı bakımından üstün olması dedik. İkincisi, sıfatlarının ne olması? Üstün olması. Demek sıfatlarının üstün olması, en güzel sıfatlara, en mükemmel sıfatlara, en kamil sıfatlarına yapmış olması? Aynen. Sahip Demin ne bahsediyoruz. Hayat dedik, ilim dedik, kudret dedik, samet dedik, birlik dedik, ahadiyet dedik. Bunların hepsi, normal, beşerde bulunan manalarıyla değil. Onların da üstünde, en mükemmeliyle, en kemale olan neler? Sıfatlar. Tabii Allah Teala zatıyla uludur, zatıyla ve ne sıfatlarıyla? Nedir? Kemal, kemale. Kemale, kemale erme sıfatları, üstün yüce sıfatlara nedir? Sahiptir. Sahiptir. Çünkü Allah bana ne diyor? Velillellezine la yu'minun bil Ahirete iman etmeyenlerin nedir? Kötü örnekler vardır. Onların sıfatları nedir? Kötüdür. Kötü sıfatlara sahip. Ahirete iman etleyenler. <Gülüyor> Güzel sıfatlar, en yüce sıfatlar, en üstün sıfatlar. Kime aittir arkadaşlar? Allah'a aittir. Yani yücelik, Allah yücedir. Dendiği zaman Allah üstündür. Dendiği zaman akla ne geliyor arkadaşlar? Bir, zatıyla üstün olması. Bütün mahlukatın üstünde bulunması. İki, sıfatlarıyla üstün olması. Tamam mı? Ve üçüncüsü de kahar hükmüyle, gücüyle, yaptırıcılığıyla ne olması? Kullarının üstünde olması. Allah bir şey emrettiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Oluyor. Yağmuru emrediyor, yağmur yağıyor. Bu da benzer. Kulu hasta olmasını biliyor. Kul hasta oluyor. O zaman diyoruz ki, üstünlük, Allah'ın üstün olması zatıyla, sıfatlarıyla ve neyle? Kahrıyla. Gücüyle, kuvvetiyle. Bunlar. Ehl-i üstünlükten bu üçünü anlıyor. Ehl-i İsmet'in dışındakiler, maturiler, eşariler ve ondan dışında cehmiler, muteziler Allah-u Teala'nın neyini kabul ediyor? Sadece sıfatlarının ne olduğunu? Üstün olduğunu. Ama zatının üstün olduğunu ne yapmıyor arkadaşlar? Hayır, hayır. Kabul etmiyor. Ne diyor? Allah'ın zatı nedir? Üstte değildir. Nerededir? Hayır, hayır. Her yerde diyor Allah'ın zatı. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayetlere peygamberin hadislerinde söylediği hadislere ve Allah'ın insanın yaratmış olduğu fıtratı nedir arkadaşlar? Derttir. allah Teala zatıyla ne, ne, nerededir? Arşının üstündedir. Bu konu tahsilatına göre gelecek. Bu ayetel kürsüde arkadaşlar zikredilen beş tane sıfat var. Nedir arkadaşlar onları? Hatırlayın şöyle. Bir. Başta dönen hay. Hay. Bir. İki. Kayyum. Üç. Evet Ali. El El Ali El Ali El Al evet, başka Azim. El Azim Bir tane daha kaldı İzir sıfat i̇sim, var. Beş tane isim zikredildi Allah Herkesin belirlesin arkadaşlar Bu ayet El Kırsi'de Allah falan beş tane ne var İsmi var Nedir onlar bir Allah iki Hay, Hay. Hay. Üç Kayyum. Kayyum Dört Ali, Ali. Beş Azim. Azim. Bunun dışında Şeyh Salih el-Aseym'in 25 tane sıfat çıkartıyor Allah-u Teala'nın 25 tane sıfat çıkartıyor. İşte hızlıca sayarsak e, 25 tane. 5 tanesi zaten bu sayılan isimlerden türetmen neler? Sıfatlar. Çünkü Allah-u Teala'nın her ismi ne içerir arkadaşlar? Bir sıfat içerir. Allah-u Teala hayse, diriyse ne sıfatı vardır onun? Canlı. hayat Canlı olma, diri olma sıfatı vardır. Aynı şekilde mesela azim, yüzedir. Tamam mı? Allah-u Teala. Hay, zirizir ne var zorunda? Yüzelik vardır. Veya kayyum ne vardır? Kayyumiyet vardır. Bu beş tanesi, benim yanımda ne var arkadaşlar sıfatlardan? Allah-u Teala için hangi sıfat var? Uyumar, uyumar, uyumar. Bir, en baştan başlarsan uluhiyet sıfatı var. Allahu la ilahe illahu bir. Uluhiyet sıfatı. Tabi biz derken buna altı diyoruz. Çünkü uluhiyet sıfatı sayılan beş taneden sonra beş tane isim her bir sıfatı şu altı. Yedinci arkadaşlar, uyumaması ve uyuklamaması. Tabi bunu böyle söyleyip yetinmiyoruz. Çünkü bunun neyi var? Kemal, kemal olan zıttı var. O da nedir arkadaşlar? Hay. Hay olması, diri olması. Kemal manada diri olması ve kayyum olması. Yedinci sıfat yani bu. Altıncı sıfat, uluhiyet. Yedinci sıfat, uyumaması, uyuklamaması ve bunun zıttı olan kemal hayata, mükemmel bir hayata ve kayyumiyeti sahip olması Sekizincisi, Mülkünün geliş olması. Lehu <gülüyor> ma fi semavati vel ard. yeryüzündeki mülkün ne olması? <gülüyor> sahip olması, mülk sahibi olması. Bu da bir sıfattır. Dokuzuncusu, allah Teala Allah Teala'nın bu mülk konusunda, yeryüzündeki ve gökyüzündeki mülk konusunda hiçbir ortağının olmaması. Çünkü allah Teala ayetin siyahında Arapça olarak diyor ki, Lehu ma fi semavati vel ard. Onundur. Gökteki ve yerdekinler. Şöyle demiyor allah Yerdeki ve göktekinler onundur demiyor. Onundur. Yerdekiler ve göktekiler. Yani burada onundur diyerek başlaması olayı ne ifade ediyor? Sadece ona ait olduğu, ortağın olmadığı. Onuncusu nedir diyorlar? Allah-u Teala'nın sultanının güçlülüğünün, egemenliğinin ne olması? Olması, çok güçlü olması. Niye çünkü? onun katında izni olmadan kimse ne yapamaz Allah-u Teala'nın sultanı sultası otoritesi, gücü o kadar çok, o kadar güçlü ki onun katında kimse ne arkadaşlar şefaat edemiyor on birincisi Allah-u Teala'nın ne olması yukarı olması niye çünkü Allah-u Teala'nın indahu diyor onun katında Allah-u Teala'nın bir neyi var katı var bu değil, 11 On birinci. On ikincisi allah Teala'nın izin sahibi olması. izin verme sahibi olması. Men zellez yeşveram indehu illa bi iznihi. On üçüncüsü allah Teala'nın ilminin şamil kapsayıcı olması. Niye? Çünkü ya ma beyni eydiyhim ve ma halfahum. On üçüncüsü, on dördüncüsü ve on beşincisi allah Teala'nın ne olmaması? Yapılan kullarının yaptığı şeyleri bilip bildikten sonra unutmaması. Çünkü Allah-u Teala onları ne yapıyor? Kaydediyor, biliyor. Ve gelecekte olanlarla ilgili de ne değil Allah-u Teala? Allah Teala? Habersiz değil, cahil değil. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 14 ve 15. 16. Allah-u Teala'nın azametinin ne olması? Yüceliğinin çok büyük olması ki, kullar ancak O'nun bildirdikleri kadar ne Biliyorlar. O bildirmezse bu kadar az, bu kadar yüce. 17. allah Teala'nın bir meşiyet, bir iradeye ne olması? Sahip olması. Onun böyle bir sıfatının olması. 19 ve 20.si ve 21. allah Teala'nın azametinin, gücünün ve kudretinin olması. Burada da ne var? Hangi ayette? Vesiyakursiyus semavati vel ard. allah Teala'nın kürsüsü ki ayaklarını koyduğu yer sahi o kadar büyük ki yeri ve göğe ne ne kapsıyor. Ki bu kime ait? Azameti olan, gücü olan Kuvvet olan. Çünkü allah Teala buna nefsine sahip. Eğer allah Teala'nın kürsüsü mahluk olan kürsüsü bu kadar büyükse, onun yaratıcısı olan allah Teala ne, ne kadar azimdir, ne kadar büyüktür. 23-24 25 allah Teala'nın ilminin kemali, mükemmel bir ilme sahip olması, rahmetinin mükemmel olması, hıfzının, korumasının mükemmel olması. Çünkü allah Teala diyor ki, وَلَا يَعُدُوا هِفْزُهُمَا Yeri ve göğü koruması, Allah'a ne etmez? Ağır gelmez. ağır gelmez. Çünkü Allah-u ya ağır gelmiyorsa onu korumak, ona zor gelmiyorsa, buna kadirse, bunları koruyorsa Allah-u Teala onları ne alır? Bilir ve onlara ne yapmıştır? <gülüyor> Merhamet etmiştir, rahmet etmiştir, ayakları tutmuştur. <gülüyor> 25. ise en sonuncusu o da Allah-u Teala'nın ne olması? Uluv, üstün olması. Ne demek üstün olması arkadaşlar? hem de <gülüyor> sıfatlarıyla hem de kahrıyla ne olması <gülüyor> Allah üstündür yüce dezlendiği zaman <gülüyor> Türk millet olarak Allah yüce dezlendiği aklınıza geliyor sadece <gülüyor> sıfatlarının <gülüyor> ne olması yüce olması ama hiçbirimizin aklınıza ne gelmiyor Allah-u Teala'nın üzerinde üstün olması kullarının üstün olması gelmiyor ama inşallah bundan sonra Rabbimizin bu sıfatını bilerek yaşarsak, üstümüzden böyle bir kontrolün bizi takip ettiğini bilerek yaşarsak Rabbimize olan korkumuz Rabbimize olan takvamız Rabbimize olan tevekkülümüz elbette ki daha da artacaktır o zaman bu ayette ilgili söylediklerimizi söyledik beş tane isim var dedik tekrar saymak istersek evet, Allah Allah evet. Ali ve aziz, evet beş tane isim ve buna bağlı olarak da 25 tane sıfat. Kimileri nefi yoluyla ispat edilmiş sıfatlar, kimileri de direkt ispatla olarak sıfatlar. Sonra diyor ki ve kabulu Subhanahu. Allah Taala'nın şu ayetteki sözleri de bu baptandır. bu konudandır. Yani Allah Taala'nın İsim ve sıfatları konusunda allah Teala isim ve sıfatları ispat ederken ispat ve nefi konusunda ne yapmıştır allah Teala? Onları bir kullanmıştır. Bu yolu izlemiştir allah O da ne? Uve'l-evvelu vel-ahiru ve'l-zahiru vel-bâtinu ve'hu'va bi-kulli şeyin alim Allah nedir? El-Evvel. Ne demek El-Evvel? Ezeli. Yani mahlukat olmadan önce de var olan varlığının bir baslangıcı ezeli. Olmayan. Başlangıcı olmayan. Yani başlangıcını bilmiyoruz. Böyle bir şey. Zaman mefhumu var olan bir şey bizim açımızdan. Zamanın bir başlangıcı var. Bir de neyi var? var. allah Teala'nın bu zamanla alakalı bilmenin yok. Başlangıcı yok. Ki Peygamber Aleyhisselam bu ayet açıklarken ne diyor? Allah-u dua ederken Entel evvelu feleyse kableke şey Senden önce sen evvelsin. İlksin ve senden önce şey yoktur. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ şey. Sen Vali. sonun yok. Ahirsin, ebedisin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacak. Kalmayacak. <gülüyor> ve, ve zahir. Ne demek zahir? Peygamber açıklıyor bunu. Tefsir. أَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ şey. Sen zahirsin. Senden üstte bir şey. Yok. yok. yok. Senin üstünde bir şey yok. allah Teala yarattıklarının hepsinin üstünde, arsının üstündedir. Diyor ki ve'l-batın ne demek batın? Hayır, yakın. Ve kullarına yakın olan onları kuşatan ilmiyle görmekle ve onların tüm hallerini bilen. Ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve'entel batınu feleyse duneke şey. Senden başkası yoktur, manasında. Yani senden başka bize yakın. Yok. Burada dikkat edersen hem yakınlık var, hem de Allah Teala'nın ne var? Muvkiete üstün olması, ondan üstünde kimseye de olmaması var. Nasıl arkadaşlar bunu? Hem yakın diyoruz, hem arsinin üzerinde diyoruz. Yani bir şeyin yakın olması demek. İlla. Yan yana iç içe olmasını gerektirir mi? Aynen. Mesela diyor ki Arap, Arapçıda şöyle bir ifade kullanılır Türkçe de kullanılır. Diyorsun ki Gece yolculuk yaptık ayla ile beraber hareket ettik. ayla ile beraber yolumuzu devam ettik. Şimdi yani koltukta mı oturuyordu? Yanında mıydı? Yani? <gülüyor> Neredeydi ay? Sen ayın neyi ile hareket ettin? Şimdi. Şöyle yani Mahlukat için bile bu mümkün. Yani hem senin yanında olmayacak ...yukarıda olacak, hem de sen yanında olacak. Hı. Veya dediğimiz gibi... ...mesela... ...komutan askerlerine diyor ki... ...yürüyün aslanlarım... ...ben yanınızdayım. Sizin neyin? Yanınızdayım, sizinleyin. Sizin Ama nerede kalede... yönetiyor adamlar... ...şeyde... ...cihat meydanında. meydanında. Neredenin hani komutanı yok, Yan, yanınız, yanınızdayım dedi. Demek ki sorun nerede bizde arkadaşlar... ...dili bilmemekte... ...aklın eksik olmasında, anlayışın eksik olmasında... ...ve aklın direkt her şeyde nereye gitmesinde? Teşbihe gitmesinde. Yani yakınlılık olacağı zaman bir şeyin yakın olması demek... ...illa onunla diğerlerinin iç içi olması demek değil. Ben yani sen yakındayım, yanındayım diyorsun. Ne yaparsan yap yanındayım. Yani Ankara'ya gidiyorsun, ben İstanbul'dayım, yanındayım. Yap, ne yaparsan yap yanındayım, beni yanında bulacaksın orada daha. Tamam. <gülüyor> Nasıl? Arkanda ben, varım. Ha, arkanda ben varım demesi gibi. Allah Teala nedir burada e, Afanın üstündedir ama ilmiyle e, bilmesiyle görmesiyle işitmesiyle nedir? Kullarına yakındır evet. <gülüyor> diyor ki bukulli <Ve> şeyin Teala her şey Allah Teala, her şeyi ne var? Bilir yani dikkat ederseniz ayette buna işaret var. Bakın ayetleri teemmül edip okursanız diyor ki "Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve şey'in alim." Allah Teala'nın batın olması, yakın olmasının ne yani Hu "Huve bi şey'in alim." alim. bilmesinle. Yani Allah Teala her şeyi bilerek nusretle destek olarak yardım ederek yanımızda ama zatıyla karşının üstünde ya et ki subhanahu teala'nın sözü de bu laftandır. Kime tevekkül et? Hayır, hayır. Hay olan Allah'a, diri olan Allah'a, hiçbir evet. eksiklik olmayan, eksik bir hayatı sahip olmayan Allah'a tevekkül etmedir evet. et. arkadaşlar tevekkül. Hemen Gerekli olan sebepleri 20. işledikten sonra tamam mı? Sadık olan Karp ile Allah'a sığınarak ona yaslanarak o işi Allah'a havale etmek. Önce gerekli olan sebeplere sarıldıktan sonra gerekli olan sebepleri tutunduktan sonra sadık doğru olan bir kalp ile Allah'a sığınarak işini ona havale etmek. Mesela şu gibi Bir insan çocuğunun olmasını istiyor. Önce ne yapması gerekiyor? Evlenmesi gerekiyor. Nedir? Çocuk olma mesela oluyor, sen ne duruyorsun? Evli. Evliyse otuz sebeziyle Allah'ın başına soruşturuyor musun? Ben çok çok evli değil mesela, olur mu? <gülüyor> bu bu tevekkül olur mu? Olmaz. <gülüyor> bu ahmaklıktır, tevekkül. Ne ne ne diyoruz arkadaşlar tarife göre? Gerekli. gerekli olan sebepleri yaparak sadık bir kalple, doğru bir kalple, <gülüyor> tamam mı? Allah'a yönelit işini ona havale etme. Buna ne dedi? Sebekler. İşte Allah bana diyor ki <الْحَي> Hay olan, işine havale olan, Allah'a yaptı bunu اَلَّذ۪ي لَا <يَمُوت> O Allah kim olmaz? Ölmez. Burada ne var arkadaşlar? İspat mı var, nefi mi var? nefi var. Ölmez. Buradaki metot ne arkadaşlar söylemiştik? Heh. Bunun nefî bir sıfatın zıttı olan kemalini ispat ediyoruz. O da de arkadaşlar? Hayır. Kemal olan bir hayata evet. sahip. Mükemmel olan, eksiksiz olan bir evet. hayat. Yani Allah ölmez diyerek ne yapmıyoruz? Evet. Bırakmıyoruz. Tamam. Evet. Diyor ki yine daha önce Şeyh Hüseyin. Yani allah Teala'nın isim ve sıfatlar konusundaki kura koyduğu Kur'an-ı Kerim'de izlediği yol nedir? Nefi ve evet. ispat. İşte bu baptan da şu ayetlerdir dedi. İhlas Suresi, ayet Kürsi, bu ayetler. Diyor ki kavluhu ve huvel alimul hakim Allah Teala nedir? <gülüyor> Alim. Yani Allah Teala geçmişte planları da var. Bilir. <gülüyor> Gelecekte yapılacakları bilir. Hiç olmayacak ama olmuş olsaydı nasıl olacağını bilendir. Bak hiç olmayacak. Ama olmuş olsa bile, olacak olsa bile bilir. Bunu bilir. Meta Allah Teala ne diyor? Allah'tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu? Lafzı <gülüyor> de. Fesada uğrardı, bozulurdu. Yani olmuş olsaydı, olmasın imkansız, böyle bir şey olmayacak. Ama olmuş olsaydı, nasıl olacağını da aynı bir biliyor. Yani bakın, şu ilmin yüceliğine, üstünlüğüne, büyüklüğüne bakın. Geçmişi biliyor, unutmuyor. Geleceği biliyor, unutmuyor. Ve olmayacak olan, olmamış olan bir şey, şahit olmuş olsaydı onun nasıl olması gerektiğini dahi biliyor. Şu ilme bakın arkadaşlar. İşte böyle bir İlme sahip olan ilahımız, Rabbimiz var. Ama ona rağmen bu isim sıfatların etkisini kendimize göremiyoruz. işlerken. Çok rahat bir şekilde sigara içebiliyoruz. Başımız sıkıştığı zaman işte tarikasyonun yaptığı gibi ne yapıyorlar mesela? Başları sıkıştığında yetişat tükadir diyor. Subhanallah. Yani bir tarafta Kamil olan, mükemmel olan hayat sıfatına sahip, alim sıfatına sahip, basir seni gören, seni, seni duyan sıfatların, eksik bunlara sahip olan bir ilah var. Bir tarafta senin gibi kul olan, kabrin içine girmiş, etleri kemikleri sürümüş bir ne var? Mahluk, bir beşer insan var. Sen ne yapıyorsun? Eksik sıfatlarla sahip olduğu hayat sıfatına sahip olan mahluku Allah'a tercih ederek yetiştiriyor sana. Bugün İsaplarında okuduğumuz birçok meşhur alimlerinin yaptığı söylediği gibi. Sen niye bir insan bunu niye yapar arkadaşlar? Allah'ın isim ve sıfatlarını tam olarak bilmediği, kavrayamadığı, algılayamadığı için. İşte bunu diyor hakim Allah alimdir. Hakim. Ne demek hakim? İki Allah'ın var. Hakim. Bir, hüküm sahibi. Hüküm koyandır. Yeryüzünde, gökyüzünde, onun işte tüm alemlerde Allah Teala'nın hükmünü var? Uygulanır, geçer. İkinci manası ihkam, muhkem, Hikmet sahibi olması. Ne demek hikmet sahibi olması? Her şeyi ne yapması? Yani. Yerli yerinde yapması. Tam anlamıyla eksiksiz yapması. <gülüyor> Ve her şeyi yerli yerine koymuş olması. Tamam. Buna, böyle, buna ne deniyor arkadaşlar? Hikmet deniyor. Tabi Allah daha her şeyi yerli yerine koyarken onun ötesinde neyi İra, idio, irade edir, istiyor güzel sonuçları iyi sonuçları bilerek isteyerek her şeyi yerli yerine koyuyor hakim, hikmet, buna hikmet diyoruz bir şeyi yerli yerine koymak peki bizler allah Teala'nın bu hakim sıfatından dolayı her emrettiği, her yaptığının hikmetini kavrayabilir miyiz, bilebilir miyiz? bilemeyiz, bazı hikmetli şeyler var ki onları ne yapmış olabiliriz ne, biliyoruz, bazıları var ki hikmetini idrak edemiyoruz Hikmetini idrak edemedik diye onun bir hikmetinin olmadığını olmaz gerekmez, ortaya çıkmaz. Yani sahabeler döneminde hikmeti anlaşılamamış birçok şey var ki bugün bizler tarafından onun hikmeti ne yapılabiliyor? Anlaşılabiliyor. Anlaşılabiliyor. İşte derslerimize örnek vermiştik. Köpek mesela bir tassan yaladığı zaman Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki yedi kere o yedi kereden bir tanesi de olsun? Toprakla olsun. Bugün bilim adamları, laboratuvar ortamında inceledik ne zaman bakıyorlar görüyorlar ki hayvanın ağzında tüpürülde salyasında olan o bakterileri ortadan kaldırma konusunda en başarılı olan antibakteri nedir? Satraktir. O zaman sahabeler bu, bu hikmete vakıf değillerdi. Büyüteç yoktu, laboratuvar ortamları yoktu. Ha bugün biz neyiz? Vakıfız. İşte Allah hikmet sahibidir. Diyor ki ayette allah Hakim hakimul habir. Allah Teala nedir? Hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Ve habir. Nedir habir? İşlerin tümünü bilen. Gizlisini de açığını bilen. Arapçada usta adama ne deniremek? Habir deniyor. Habir. Kıbra. Kıbra demek? Tecrübe demek Arapçada. Habir de şeyleri yani, nesmeyi, eşyayı Olduğu hal üzerine en ince ayrıntısına kadar yapmak? Bilmeye deniyor? Habir. Eşyayı, eşyanın bulunduğu halin, bulunduğu şeklin en ince ayrıntılarını bilmeye ne deniyor? <gülüyor> Habir. Yani, Habir alimden daha ney? Dar bir manası var. Alim, daha yani. geniş. Habir, daha bir ney? Dar. Diyor ki Allah sana, ve alim ma yelcu fil ard ve ma yahracu minha. Ya'lemuna rabbul allah Bir. Ma yelcu fil ard yere. Yere ne giriyor arkadaşlar yere? Tohum. Her şey giriyor. İnsan giriyor. Ölü giriyor, tohum giriyor, yağmur giriyor. Binlerce sayısını bilmediğimiz bizim milyonlarca mikrobu, bakterisi, böceği giriyor yere. Allah onu abiliyor arkadaşlar. Hı -hı. Biliyor. Ve meya çıkarucunun in ha, çıkanları da ne yapıyor? <gülüyor> Nehir, ırmak, Kuyu, Lav, Petrol. Şun iste, gelebilir binlerce ne var? Nesne, mahluk var, hepsini Allah Tanrılar biliyor. Bakın, ya yani bugün hepimiz baş başa koymuş olacağız. Yer mahlukatın, bırakın mahlukatın bir böcek cinsinin çiğni alması belki yani defter etmez onları yazmaya. Düşünün sadece bir böcek çizim ki. Diyor ki وَمَا يَنْزِرُوا مِنَتْسَمْهَا Allah Teala semadan, gökten inen her şeyi bilir. Gökten ne iner arkadaşlar? Yağmur, Yağmur iner, Allah'ın emirleri iner, melekleri iner. Onun üstündeki birçok şeyi alakalı biliyor. وَمَا <gülüyor> يَعْرُجُ فِيهَا Allah Teala yerden göğe yükselen ne alır? Bilir. Ne yükselir göğe? Taliha ameller. Binlerce milyonlarca faali hemen. Ruhlar, oh. neyse, melekler. melekler. Allah Teala arkadaşlar bunların hepsini biliyor. Halbuki tamam Mustafa. Senin horizonunu de biliyor Allah Teala. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Allah Teala diyor ki: "Ve inne beu mesatihul la ya'lemuha <gülüyor> hu." Gaybın anahtarları kimdedir arkadaşlar? Allah Allah'tadır. وَيَعْلَمُ مَاتِ الْبَرِّ bahr allah Teala bilir. مَاتِ الْبَرِّ Ne? Berr. Kara. da olan her şeyi bilir arkadaşlar. Kara. Ya kara öyle bir kavram ki. Ya düşünün arkadaşlar. Tekayin eczanesinde kaç kalem ilaç var desek tekayi bile bilmez yani. Değil mi? Biliyor musun kaç kalem ilaç var? Bilmiş. İlaç ya kaç kalem ilaç. Düşünün yeryüzünün zenginliği. Karada olan zengin. Ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, insan çeşitleri, hayvan çeşitleri. Bunları biliyor. Bunları biliyor vamafil berri vel bahri denizdekileri de bilir. Diyor ki bilim adamları denizde yaşayan yaratıkların alemi karada yaşayan yaşayanlardan daha geniştir. Ve biz bilmiyoruz tabii dalışlık yapmadığımız için. Ben birkaç kişiyle konuştum bu konuyla ilgili. Diyor ayrı bir dünya. Ayrı bir alem. Deniz batla daldıkları zaman işte var mesela İspanya'da var, diyorlar onlara. Ozar kuşlarda. çünkü ayrı bir dünya yani ve Allah farı onların hepsini biliyor arkadaşlar denizin dibinde hani bazen belgesellerde görüyorsunuz böyle değişik değişik ah şunlar bunlar yaratıklar falan var. onların hepsini tek tek biliyor falan şimdi uzun da biliyor Evet. bu ada tet kutum illa yalemuha bir varaka bir ağaçtan yaprak düşmesin ki Allah onu bilmiş olmasın arkadaşlar bakın yaprak Ağaçtan yaprak düşüyor. O yaprak Allah'ın ilmi dahilinde. Burada ne var arkadaşlar? Allah'a Allah ilim sıfatı var. ne var arkadaşlar? Bunların Allah izin verme sıfatı var. İzin olmamalı ne olmaz? Aleyküm Diyor ki: Valla habbe fi zulumat il Habbe Fi zulumat il ardi. karanlıklarında bulunan. Bir taneyi Allah-u Teala ne yapıyor? Tohumu da ne yapıyor Allah-u Geliyor. Biliyorum. وَلَا <Sessizlik> رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ Kuru ve yaş her şeyi. Yani mahlukattan, mahlukat, mahlukat ya yaştır ya da kuru. İster diyor, yani Allah-u Teala'nın, yeryüzünün karanlıklarında olan habbe, taneler, yaş olan her şey, kuru olan her şey, اِلَّا kitabim <Sessizlik> كِتَابٍ مُب۪يۜ Nerededim o arkadaşlar? Onlar hepsi nerede Kitabın apaçık olan kitap. Nedir bu apaçık olan? Levhi mahfuz. Yani allah Teala kalemi ilk yarattığında ne diyor? Kuran gibi. Kalemi yarattığında ne diyor? Yaz. Kiramete kadar olacak tüm hadiseleri, olayları yaz. Tabi yazmadan önce, yazma işleminden önce allah Teala'nın neyi var arkadaşlar? Bilmesi. Önce biliyor. Kaleme yazdırıyor. Ondan sonra Allah onları bilecek ve sonra yaratacak. Bu ayet arkadaşlar En'am suresi 59. ayet Gaybın anahtarları Allah'adır, Allah'tadır diyor. Nedir o gaybın anahtarları? Haftaya inşallah En'am suresi 59 ve Lokman suresi 34. Bu iki ayetler verileceksiniz. En'am suresinde allah Teala'nın gaybın anahtarları Allah'ta olduğunu söylüyor. Nedir bu gaybın anahtarları? 5 tane. O nerede açıklanıyor arkadaşlar? Lokman 34'te. Ne diyor Lokman suresinde? Hırksız olanlar belki bu vesileyle uykusu kaçar, merakları artar. Nedir o? İlmin anahtarları. Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bildiği o ilmin anahtarları Mustafa. Diyor ki Allah-u İnna اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ Kıyamet taati Allah'ın Allah indinde. O bilir. Bir. وَيُنَزِّلُ الْغَائِثَ Yağmurun O yağdır. Yağmurun ne zaman yağdır? Kim bilir? Allah. وَيَعْلَمُ ma fil الْأَرْحَامِ Rahimlerde olan kadınların, dişilerin, sadece insanın eşi olan kadınlar değil, mahlukatta, hayvanda olan, her şeyin rahminde olan, nara kim bilir sadece? Allah. allah bilir. Bugün tıp diyebilirsiniz, bugün tıp artık belli bir zamandan sonra ne yapıyor? Erkek mi, dişin olduğunu ne yapabiliyor? Biliyor. Tabi belli bir zamandan sonra, yani altı gayb ilminden çıktıktan sonra, allah Teala'nın meleğe onu söyleyip, meleğin onu üflemesinden sonra, gaybden çıktıktan sonra, ama hala tıklığın birleşek sınırlı. Mesela tıklığı saatte saatte, dakikası dakikası ne yapamıyor arkadaşlar? Doğum tarihi veremiyor, bilemiyor. Yani bugün diyor ki, senin diyor işte Temmuz'un 20'sinde diyor, kadın 15 günü dolaşıyor. <gülüyor> tamam Bilemiyorlar. Erken doğum oluyor, geç doğum oluyor. Üçüncüsü de bu. Diyor ki, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا دَى تَكْسِبُ غَدَى Nefis ne yapamaz? Yarın ne yapacağını bilemez. Yani yarın da olacak, gelecekte olan şeyleri ne yapamaz? ancak Allah bilir Dört. Ve ma tadri nesum bi ayi ard nerede öleceğini bilmez. Ne bilemez. Nerede öleceğini bilemedin öyle ne zaman da öleceğini bilemez. İnallah alimun habir. Allah alimdir ve hadi ne haber arkadaşlar? Haberler. Ne demek haberler? en o işlerin gizlisini bilen. Gizlisini. Yani açığı mı yer alim biliyor zaten. kabir gizlisini bilen. Daha husus edildim. Lokman suresi 34. en da burada 59. İkisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Edbaliyoruz. Az kaldı. 2-3 kaldı. Onları bitirip tersi son vereceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta meşiyet Allah'ın dilemesine geçeceğiz. Diyor ki allah Teala ve mâ tahmilu min unsa ve la tadahu illa bi'ilmi dişi ancak onun ilmiyle hamile olur, taşır. Ve ancak onun ilmiyle ne yapar? Doğru. Doğurur. Şunu arkadaşlar. Allah-u nasıl örnekler veriyor? İlmini nasıl anlatıyor bize. Diyor ki, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ ala kulli şeyin kadir." Bilesiniz diye. allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, güç yetmediğini bilesiniz diye. Bu ayetin başında arkadaşlar. Diyor ki Allah-u Teala, اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ arda مِثْلَهُنْ allah <gülüyor> yedi kat göğü ve onun misli olan yeri. Nasıl yani onun misli olan? Tamam. Yedi, kat, yedi kat. Yani, yani yüzü de ne? gök gibi yarattı. يَسَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنْ <gülüyor> Allah'ın emri onun arasında ne var Sürekli iner. Sürekli. Iner sürekli. İşte bunu, allah Teala bunu niye yapıyor? لِتَعْلَمُوا <gülüyor> Sizler bilesiniz diye. En اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ <gülüyor> Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu, kudret sıfatına sahip olduğunu bilirsiniz bilesiniz. Allah Teala bunu yaptı, bunu yapıyor. Sûre ayet diyor ki: "İnne'llaha hu'r-Razzaqu zul-kuvveti'l-metin." Allah Teala nedir? Ne? Razzak. Razzak. Allah Teala'nın ne var bir tane? Rızık sıfatı var. Rızık, rızık o şey yani rızık su, ekmek, bunlar rızık'tır. Rızık sıfatı yani rızık verme sıfatı var. Ve Allah falan isimlerinden bir tanesi nedir? Rezzak. Rızkını verir. Zulkuvva. O ne deri arkadaşlar? Kuvvet sahibi. sahibi. El-Metin. Ne demek Metin? Mekan-ı güçlü. izzetinde çok güçlü. İzzetinde güçlü. Kudretinde güçlü olan demek. Tamam. Yani güç ve kuvvetten daha ötede olan zirveye ulaşmış. O noktada hiçbir eksiklik içermeyen Kemal'e ermiş, güce sahip, kuvvete sahip. Metin. Evet. Sonra diyor ki, Le kemisli şey'un ve huve sem'i'ul Onun gibisi yoktur, onun benzeri yoktur. Ve huve sem'i'ul Allah, ne nedir? Her şeyi görendir. Bu ayeti açıklamıştıklar. İspat var, nefi var ve ispat var. Nefî arkadaşlar? Onun gibisinin olmaması. Yani bunun kemali ne? Her şey. Olması. Ne olması? Tek olması. Kemal tek olarak olması. Semih-ül-Bafir. Diyor son ayetimiz. İnna Allah'ın imma ya'izukum bi' Allah size ne güzel öğüt veriyor. İnna Allah kâne semih'an basîra. Allah, semih, şükür, Sörendeyiz. Burada ne var arkadaşlar? Bu yukarıdaki Allah'ın isim sıfatı, basar, görme sıfatı, bilme sıfatı, ondan sonra kuvvet sıfatı, razı sıfatı, e, kuvvet sıfatı, metanet, metin sıfatı, e, ondan sonra nedir? Hakim, hikmet sahibi olması, hüküm sahibi olması, kabir, kibra, işlerin gizli taraplarını bilmesi. Bunlar var arkadaşlar. Burada kalıyoruz. Ama ondan önce geçen hafta ezberlememiz istediğiniz ayetler vardı. Bunları bize en az 2-3 kişi dinlesin. Fasiyen'in ezberini sizden dinleyeceğiz önümüzdeki hafta. Evet. Okuyun arkadaşlar. Kaçmayın arkadaşlar. Oraya gidenler gelsin. Altyazı M.K.